Evliyanın sıfatıdır. Saf ve üstün zeka sahibi alimler de ondan daha çok pay almaktadır. Allah Teala: "وَأَنِيبُ إلَى رَبِّكُمْ أَصْلِمُ لَهُ مِنْ قَبْلِ أَيَّاتِكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا Rabbinizin nimetlerini amaçlayarak toptan Rabbinize dönün ve onun için ciddi Müslüman olun. Eşit amelinizi her türlü karışımdan saflaştırın